Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Ulgar Özestan. Günaydın. Haftanın sonuna yaklaşırken seçim hazırlıklarından hayvan haklarını pek çok alanda imza kampanyası haberleriyle yine karşınızdayız. İlk kampanya haberimizin konusu Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkanı adayının belirlenme süreci. Ekrem Batur tarafından CHP Genel Merkezi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Didim başkan adayının değiştirilmesi. Ekrem diyor ki biz aşağıda imzası bulunanlar CHP Genel Merkezi'nin Didim Belediye Başkanı adayının belirlenmesinde yanlış yaptığını düşünüyoruz diyor ve kararın geri alınmasını istiyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Bu kampanya herhalde merkezlerden verilen kararlar değil de baştan halk oylaması ile yapılarak karar verilse kampanyanın meşruiyeti olamazdı. Bu konuda bir yine kampanya hatırlatalım. Ümit Kumcuoğlu tarafından başlatılmış Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının seçmenlerinin oyları ile seçilmesi yani bir ön seçim yapılmasıydı. Ümit Kumcuoğlu diyor ki yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin aday belirleme sürecinin daha demokratik ve katılımcı hale getirilmesi için tüm seçmenlere açık ön seçim yönetiminin uygulanmasını talep ediyoruz. Toplumsal muhalefeti en etkin şekilde harekete geçirecek ve seçimlerde rekabetçi olacak adayların belirlenmesi seçmenlerin en iyi şekilde temsil edilmesi için çok önemli. Bu yüzden Adayların parti merkez organları, delegeleri ya da üyeleri yerine seçmenlerin tayin etmesinde fayda olacaktır, diyor. Şayet bu kampanya hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz change.org.taksim.chp açık ön seçim adresinden ulaşabilirsiniz. Sırada Van'ı konu edinen bir kampanya var. Cemal Onur tarafından başlatılmış talebi 125 aile için kalıcı konut çözümünün sunulması. 125 aile kalıcı konut talep ediyor. Tek sığınaklar olan konteyner kentlerden çıkarılmak isteniyorlar. Destek olmak için bir imza da sen ver diyerek söze giren Cemal, Van depreminin üzerinden 2 yıl geçti ama gidecek sığınacak yerleri olmayan yoksul 125 aile konteyner kentlerde hala yaşamaya devam ediyor. Belediyelik konteyner kentlerin boşaltılmasını istedi. Hizmetler durduruldu, elektrikler kesildi. Aileler iki şey istiyorlar. Kalıcı konut ve akılcı konutlar sağlanan Ne kadar ek hizmetler sağlanarak konteyner kentlerinde yaşamaya devam edebilmek. İnsanlar konteyner kentleri boşaltmak istemiyorlar. Kalıcı konut talep ediyorlar. Her yere yardım eli uzatan devlet isterse bu 125 ailenin taleplerini kolaylıkla yerine getirebilir. Van'da bir koordinasyon oluştu ve hem valilik hem de hükümet nezdinde görüşmeler sürüyor. Şu anla elektrikler verildi ama 1 Ocak'ta yeniden kesilecek. Orada zor koşullarda yaşayan insanlar lehine Kamuoyunu oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle bu imza kampanyasını düzenledik. Katılımınızı ve yaygınlaştırmanızı diliyoruz diyerek talebini dile getirmiş kampanya sahibi. Evet Van'dan tekrar Batı'ya Kadıköy'e dönüyoruz. Ercan Tulunoy tarafından Kadıköy Belediyesi'nin başlatılan imza kampanyasının talebi bahçesi olan her apartmanda bir sokak köpeğine ve kedilere yuva yapılmasının sağlanması. Ercan demiş ki yaşadığımız şehirde bizim gibi yaşamaya hakkı olan köpeklerimiz ve kedilerimiz de var. Sokak köpeği ve sokak kedisi diye hitap ettiğimiz bu hayvanlar yaşama devam edebilmek için çöp konteynerlerinden yiyecek arar haldeler. Bundan dolayı kirli pis diye yaklaşıp sevemediğimiz bu hayvanları bahçesi olan apartmanlarımıza her apartmana sevimli dost kampanyası niteliğinde bir yasa çıkararak ve her apartmanın O köpeği ve kedinin yiyeceğinden, temizliğinden veya aşısından sorumlu olmasını sağlarsak sizce bu davranış yıllardır kaybetmeyi yüz tutmuş yardımlaşma ve birlikte sorumluluk alma bilincimizin tetiklenmesine ön ayak olmaz mı? Çocuklarımızın hayvan sevgisiyle büyümesini istemez misiniz? diyerek sorularını yöneltiyor ve talebini dile getiriyor. Son günlerde sıkça konuşulan bir konu hakkında başlatılan bir kampanya haberi var sırada. Show TV'de yayınlanan ve Ali İhsan Varol tarafından sunulan Kelime Oyunu isimli yarışma programının yayından kaldırılması üzerine başlatılmış bu kampanya. Geçtiğimiz hafta yolsuzluk soruşturmaları sürerken kelimenin tanımı olarak halk arasında rüşvet alanlara verilen isim açıklamasını veren ve yiyici cevabının verildiği bölümden sonra yayından kaldırılan yarışmanın yeniden başlatılmasını talep ediyor. Aslıhan Turhan, Ali İhsan Varol'un Kelime Oyunu adlı yarışması Programı Türkçe'ye sahip çıkan güzelliklerini sergileyen ve insanları Türkçe kullanmaya iten çok güzel eğitici bir yarışma programıdır, diyor. Türkçe'ye sahip çıkan nadir programlarımızdan bu açıdan yararlı bir program olduğu için yayına devam etmesi, Türkçemizin temiz doğru anlaşılması ve Türkçe kelime dağarcığının yaygınlaşması açısından büyük önem taşımaktadır, diyor kendisi. Ve bakalım Asahan. Bu kampanyasında başarılı olacak mı? Yarışma tekrar yayına alınacak mı? Sıradaki haberimiz Gökova'dan geliyor. Muğla valine yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Gökova Sapağında yapılması planlanan viyadük projesinin iptal edilmesi. Eylem Miray Apak tarafından başlatılan kampanyada deniyor ki, ''Muğla vali yardımcısı Salih Gürhan, Marmaris'in Fethiye ve Muğla'yı bağlayan karayolunda trafik ışıklarına takılmadan ulaşımın kesintisiz sürmesi için Gökova kavşağına yapılacak olan viyadük trafik akışını rahatlatacak.'' Gerekçesiyle doğaya hiçbir zarar olmayacağını da iddia ettiği viyadük çalışmasında sadece bölgede bulunan ağaçlardan bazıları kesilebilir diyerek sanki haklı ve kabul edilebilir bir sonuçmuş gibi bir açıklama yapıyor. Gökova Sapağı, okalüptüslü yol oradan geçen herkesle bir anı bırakır. Hem de ağaç dallarının arasından süzülen o minicik ama sıcacık güneş parçaları gibi. Akçapınar'da yediğiniz tostunuzu okalüptüslü yolda yürüyerek eritirsiniz. Bin bir türlü hayallere dalarsınız. Bu güzel duyguların çocuklarımızın kalplerinden sökülüp atılmasına izin vermemeliyiz. Ayrıca trafik rahatlatma gereği tamamen geçersizdir. O sapaktan geçerek Muğla'ya, Fethiye'ye, Marmaris'e gidenlerin de bildiği gibi esnetme hareketi yaptığınız zaman kadar geciktirir varacağınız yere. Gelin bize destek olun. Birkaç ağaçlıdıkları o güzel çam ve okaliptüs ağaçlarını gereksiz birkaç bahaneyle yok edilmesine engel olalım. Sıcacık anılarımızda ve o doğanın verdiği huzurla hür yaşamak var gelecekte. Bir de ruhsuz beton yığınlarının yarattığı karmaşa da yok olmak. Gelin, ukaliptüslü yolumuzu he hep birlikte sahip çıkalım diyerek sesleniyor Zalih. Ve geldik son haberimize. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başlatılan bir imza kampanyası ve yine hayvan hakları savunucuları tarafından deniyor ki şans oyunlarında toplanan paranın bir kısmı sokak hayvanlarına ayrılsın. Elvan Doruk başlatmış kampanyayı Ve diyor ki her hafta toplanan paranın bir kısmı çeşitli dernek ve kurumlara ayrılıyor. Bunu biliyoruz. Toplanan bu paradan hayvanlar için de ödenek ayrılmasını görüş ve sağduyunuza sunarım diyor. Böylelikle bu canların hem sağlık hem de yemek ihtiyaçlarının önemli bir şekilde sağlanabileceğini düşünüyor kendisi. Ve Change.org'da değişim hareketi devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esen kalın. Şimdi.